Evet. Evet. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar alanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı.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 aslında e, Salih Çoğulu Camii bizim için bir rengi noktası yani oradan arka tarafında e, iki 3 tane mahalleyi içine alan karanlık sokak içinde olan <gülüyor> değişik sokak isimleri olan e, eski bir yerleşimin içerisindeyiz e, İzmir'in merkezi eski merkezi yerleşim yeri sen de dediğin gibi aslında geçici müdahale platformu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 Dert var galiba. Çünkü hmm. e, yani 29 Ekim'de şu anda da içinde bulunduğumuz süreçte yapılanlardan daha önce hmm. benim hatırladığım kordonda... Gündoğdu'ya hmm. geçici müdahaleniz evet, var. Evet, öyle bir şey vardı.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 ancak bu hale getirmeden önce bizim yapabileceğimiz e, önemli araçlar var ama bunları kullanmıyoruz. Şey diyeyim, rezerv bir yani. soru sorayım cevabını sonra alırım. E, tamam. Sanatta ama bu anlamda bakıldığında tam da bu çöküntü alanlarının dönüştürülmesi için çok sık kullanılan bir araç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 bir hafta devam edecek bu sergi e, işte bu süreçte de trianelin açılışı da olacak aslında Port Izmir Trianeli K2'nin e, çeşitleri destekçileriyle birlikte yaptığı bir e, trianel o da 11'inde başlayacak 11 Kasım haftasında başlayacak ve e, tam böyle şey çakışıyor projeler ama zaten bizim bu projede Port Izmir e, alan çalışmalarından biri aynı zamanda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 Geçici Müdahale ekibiyle benim gerçekleştirdiğim de gerçekleştirdiğim röportajı dinliyorsunuz. Biraz önce sorduğum sorunun cevabını e, dumandan sınana sınana parçasını dinledikten sonra alacağız. Şıra şıra, tanrı diye diye bura sonra kaldık bura. Nasına, nasına, nasına, nasına. Nedir, sınavında çaktım, dil And I'll let you the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 Hani kötü gördükleri, sorunlu gördükleri bölgeyi nasıl gösterme biçimleri e, bizim için aslında en projenin temel amaçlarından birisiydi. Böylelikle burada bir sorun var ve buna sanatsal bir dokunuşla e, ürün, sanatsal bir iş çıkartıyorlar ve bunun insanlar tarafından fark edilmesi e, bizim için önemliydi. Bu tarz işler gerçekleştirecek sanatçılar var. Mesela bugün Çatı 1972'de bir performans izledik sokakta. Evet. Bunun bir yandan da şöyle bir şey var. Belki onu konuşmakta da fayda var. Kamusal alanda ya da işte bir sokakta bir şey gerçekleştirdiğiniz zaman oradaki insanlarla bunun etkileşimini de bir şekilde tasarlamak gerekiyor. Ya da öngörmek gerekiyor. Bir yandan da tabii ki kamu kurumlarıyla bütün bu iletişimler, bağlantılar, bağlantılar izinler ha, ha. vesaire o gerekiyor. Bugün mesela herhalde bu mahallenin polis pekte... baskının <gülüyor> aynen öyle. Polis baskını bir şikayet üstüne sayımız arttı diye sevindi ama Allah'tan performans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 Kemer altındaki bu mevcut e, durum üzerinden eee mekanı nasıl e, algıladıklarını ve insanlara o algıladıkları hani kötü gördükleri, sorunu gördükleri bölgeyi nasıl gösterme biçimleri e, bizim için aslında en projenin temel amaçlarından birisiydi. Özellikle burada bir sorun var ve bunu sanatsal bir dokunuşla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 ya da işte bir hmm. sokakta bir şey gerçekleştirdiğiniz zaman oradaki insanlarla bunun etkileşimini de bir şekilde tasarlamak gerekiyor hmm. ya da öngörmek gerekiyor. Ee, bir yandan da tabii ki kamu kurumlarıyla bütün bu e, bağlantı izinler kurmak, ha, o gerekiyor. Ee, bugün mesela Herhalde bu mahallenin tekte. De... <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> polis baskını, bir şikayet istinadı. Sayımız arttı diye sevindi ama Allah'tan performansımız var. <gülüyor> evet. Öyle de bir yanı var. Yani bir yandan işte mahallede şikayetçi olan işte çünkü alışık olunmayan bir ha. müzik türü ya da müzik bile değil belki performans üzerine bir şikayet ve hani polisin gelmesi.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 9 Kasım'da e, alandaki sergimiz başlayacak. E, bir hafta sürecek bu sergi. E, onun dışında dedik ki hani bu Portizmir Triennel'in bir parçası aslında Triennel de işte 11-15 Kasım süresinde başlıyor yani bir açılış vesaire konuşmalarla başlayacak. İzmir Kent Arşiv Müzesi'nde olacak o da. Evet, aynen orada bir hafta boyunca e, bizim.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 ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayıp sunanlar... ...Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41